Şimdi de geminin yerden nasıl kaldırılacağını öğrenelim. Kaldırmak için sağ alt taraftaki kaldır tuşuna bas. Eğer ki ulusunu seçtiysen onlara ait olan başkente giderek NPC teleporterini kullanabilir ve istediğin bölgeye ulaşabilirsin. Başka bölgelere ulaşmak istiyorsan öncesinde ilgili görevleri mutlaka tamamlaman gerekir.